Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyavun bi ehsanini ila yuvmiddin. Bugün, bugün 25 Aralık 2013 çarşamba dersimizin ismi Şehzadi'nin cehaletin özüne dair münakaşalı e, olarak sözlerine e, talikler ya şöyle diyelim dersin ismine, Şehzadi'nin cehaletin özüne dair e, Feteva Es-Sadiye adlı eserde yer verdiği sözlere talikler. E, şimdi bu ne? Bunun aslında bir açıklayalım önce kısaca. Şimdi Şehzadi Rahimallah Marif İbni Hüseyin olan şeyhi kendisi, e, büyük alimlerimizden, e, kendisinin... Hmm, Fetevaların toplandığı eser var, El Feteva Es-Sadiye diye. Orada babu ı Hukmul Mürted, Mürted'in hükmü babı şeklinde bir bab var orada. Orada cehaletin özrünü takrir ediyor Ehl-i Sünnet'e göre. Ve bunu takrir ederken de münakaşalı baptazık ediyor. Yani bir münazara ortaya atıyor cehaleti özür görenlerle görmeyenler arasında. Ee, ve e, burada cehaletin özür olduğunun e, takdirini ortaya koyuyor ve koyarken de karşı tarafın şüphelerini ve bu şüphelere cevap veriyor. Şimdi biz, ben bu münazaranın Türkçesini sadece size nakledeceğim, Arapçasını nakletmeyeceğim uzamasın diye. Ama inşallah e, ilk fırsatta e, bunun, e, bu metni e, sitenin ebuzarka.com'un ana sayfasına e, yazılı olarak Arapçası ile birlikte bu metnin tamamını koyacağız. Yani cümle cümle. Arapçası üstte, hemen bir altta bir cümlenin arapçası üstte hemen altında Türkçe'si. Arapça Türkçe Arapça Türkçe cümle veya paragraf şeklinde yerine göre ne yapacağız? E, koy e, yerine göre belirtip tercümesiyle birlikte siteye koyacağız. Oradan da takip edebilirsiniz metnin. Dediğim gibi biz burada metni zaten birebir e, nakledeceğiz ama sadece Türkçe'si ile birlikte. Evet, Şeyh Rahimullah. Allama Abdurrahman İbn Nasr Es-Sadi rahimehullah Fetava Es-Sadiye babu hukm el sayfa 443 ile 447 arasında şöyle e, buyuruyor. Sadece e, ilk cümlenin cümleninarcasını okuyalım. Münazaratun fi tekfiri'ş-şahs'il muayyeni bi suduri ma yucibu'l-küfre anhu. Kendisinden küfür gerektiren bir şey sadır olan belirli bir şahsın tekfiri hakkında münazara. Babını koyuyor Şehzade. Tekrarlıyorum. Kendisinden küfrü gerektiren bir şey sadır olan belirli bir şahsın tekfiri hakkında münazara. Sözlerine geçmeden şeyhin şunu özellikle vurgulayayım ki dikkat çekmesi babında faydası olsun. Ben bugüne kadar e, tekfirin cehaletin özür olduğuna dair gördüğüm en faydalı, en ilmi... E, ifadelerden biri olarak görüyorum Şehzadi'nin münazara olarak ortaya koymuş olduğu bu babı. İnşallah bu anlamda dikkat çekilsin. Şehzadi diyor ki kendisinden küfrü gerektiren şey sadır olan belirli bir şahsın tekfiri hakkında münazara. Diyor ki zikri geçen şahıslardan biri şöyle dedi. İki şahıs arasında münazara zikrediyor Şehzadi. Cehaleti özür gören ve görmeyen. Şimdi cehaleti özür Görmeyenin sözünü zikrediyor önce, sonra bunlara reddiye verecek. Diyor ki, zikri geçen şahıslardan birisi şöyle dedi. Kitap, sünnet ve Müslümanların icması şuna delalet etmektedir. Neymiş o? Allah Teala'nın dışında melek, nebi, salih bir zat, put ya da başka herhangi bir varlığa dua eden kimse... Allah'ı inkar etmiş, yani kafir ve müşrik olur ve cehennem ateşinde ebediyen kalır. Bugün cehaleti özür görmeyenlerin söylemi. Devam ederek diyor ki bu şahıs, bu dinde tartışmasız olarak bilinen, yani dinde bilinmesi zorunlu olan ve inkar, inkarı mümkün olmayan hususlardan biridir. Cehaleti özür görmeyenlerin devamlı olarak sıkça e, dillendirdikleri ifadeyi kullanıyor burada. Dikkat edin kardeşler. Cehalete özür görmeyenler devamlı hangi ifadeyi kullanıyorlar? Diyorlar ki dinde bilinmesi zaruri olan meseleler var. Dinde bilinmesi zaruri olan meselelerde el-ma'lûmû dini bir bi-darûrah Dinde bilinmesi zaruri olan meselelerde cehalet özür değil. Aynı bu sözlerini naklediyor Şeksadi. Bakın dikkat edin diyor ki bu kimselerin müşrik olması dinde kesin ve tartışmasız olarak bilinen, dinde bilinmesi zorunlu olan ve imkanı mümkün olmayan hususlardan biridir, diyorlar. Devam ediyorlar bunlar. Diyorlar ki, insanlardan herhangi bir kimse böyle bir şey yaptığı takdirde müşrik ve kafir olur. Aynı bugün tekfir edenlerin söylemenin aynısı. Diyorlar ki, bizim için bu insanın cehaletinin özrü bizi bağlamaz. Bizim için bu önemli değildir. Şirkeşleyen dünyada müşrik ismini alır ve dünyada müşrik olarak isimlendirilir. Devam ediyor. Diyor, diyorlar ki, bu konuda inatçı, cahil, tevilci ya da mukallit olması arasında hiçbir fark yoktur. Yani bir kimse cahil de olsa, tevil de etse, yani mesela diyelim Allah'tan gayrısına ibadet ediyor bu. Bunu tevil ediyor. İbadet ettiğini kabul etmiyor. O yaptığı şeyi tevil ediyor. Ben bununla Allah'tan başını ibadet etmiyorum. Çünkü bu ibadet değil. Şu şu sebeplerden dolayı vesaire. Tevil ediyor. Bu da özür değil. Başka mukallit. Yani diyor ki işte benim hocam daha iyi bilir. İşte bu ayeti siz benim hocam gibi anlayabilir misiniz? Veya siz benim hocamdan daha iyi biliyorsunuz şeklinde. Mukallitler olabilir. Bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi müşriktir diyorlar. Devam ediyorlar. Diyorlar ki bu sebepledir ki Allah Teala kitabında bütün kafirleri kafir olarak nitelendirmiştir. Ve ne tabi olanlara ne de tabi olanlar arasında ne de inatçılarla cahiller arasında bir ayrım yapmamıştır. Yani bunlar ne diyorlar? Allah Azze ve Celle insanları tekfir ederken cahil, cahil olmayan, mukallit, mukallit olmayan şeklinde ayırmamıştır. Umum olarak ne yapmıştır? Hepsini tekfir etmiştir. Delil olarak da aksine onların şöyle dediklerini haber vermiştir Allah. Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Ve biz de onların yolundan gidiyoruz. Ayetinde delil getiriyorlar. Diyorlar ki bakın bunlar mesela babalarını taklit ettikleri halde Allah Azze ve Celle bunları ne yaptı? Tekfir etti. Şunda hiç kuşku yok ki diyorlar. Onlardan birçoğu hak üzere olduklarını zannediyorlardı. Evet böyle diyorlar bugünkü tekfir edenler. Diyorlar ki bakın o Mekkeli müşrikler de hak üzerine olduklarını zannediyorlardı. Ama babalarını taklit ettiler, atılarını taklit ettiler. Buna rağmen Allah onları tekfir etti. Şehzade'nin nakillerini okuyorum birebir onların sözü. Şehzade'nin sözü. Diyor ki nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Bakın bunlar iyi iş yaptıkları halde çabaları boşa gitmiştir diyor Allah. İşte onlar Rablerinin ayetlerini inkar eden kimselerdir. Tekfir edilmeleri onların yaptıkları işin iyi olduğuna inanmalarına mani olmamıştır. Yani diyorlar ki bakın bu Mekkeli müşrikler mesela yaptıklarının iyi olduğunu zannetmişlerdi, zannediyorlardı. Buna rağmen bu onların tekfirine engel olmadı. Aynı bugünkü insanlar da bu konumdadır. Bugünkü insanlar da her ne kadar kendilerinin yaptıklarının iyi bir şey olduğunu zannetselerdi, şirk olduğunu kabul etmeselerde, bilmeselerde, bu olayı, bu şirki, bu ameli yaptıkları için kafirlerdir. Devam ediyorlar. Diyorlar ki işte aynı şekilde Allah'tan başkasına dua eden ya da Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği konularda başkalarından yardım isteyen kimse de müşriktir, kafirdir diyorlar. İster inat etsin, ister ee, delili bilsin, ister bilmesin fark etmez. Yahudi, Hristiyan ve diğer kafirlerin cahillerinin tekfiriyle İslam'a mensup olsalar bile şirk koşan cahillerin tekfiri arasında ne fark vardır ki? Aynı bugünkü tekfir edenlerin söyleminin aynısını birebir nakletmiş Şehzadi burada. Reddiye verecek birazdan Şehzadi. Ne diyorlar bunlar? Yahudi, Hristiyan ve diğer kafirlerin, cahillerinin cahilleriyle bugünkü İslam'a mensup olup da cahil olanlar arasında ne fark var ki? Madem ki Allah onlar cahil olduğu halde tekfir etmişse bunları da tekfir etmiştir diyorlar. Devam ediyorlar. Diyorlar ki hatta calet nedeniyle bile olsa dirilişi inkar edenleri tekfir etmekle Allah'tan başkasına dua eden, sığınan, ondan Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği ihtiyaçları gidermesini isteyen kimseyi tekfir etme arasında ne fark vardır ki diyorlar. Fel kullu kuffarun hepsi de kafirdir. Peygamber de apaçık bir tebliğ yapmıştır. Kendisine Kur'an ulaşan kimse hakkında ister anlasın ister anlamasın delil sabit olmuştur diyorlar. Yani Fehmül Hüccede önemlidir önemli değil. Bakın görüyor musunuz Şehzadi neleri söylüyor. Yani bunların bütün şüphelerini söylüyor. Fehmül Hücce meselesini, mukallit meselesini, cahil meselesini hepsini almış. Hepsini reddiye verecek. Yani Şehzadi mu mukallit olduğu için insan tekfir edilmeyebilir. Edilmez, cealet özür olduktan sonra, Fehmül Hüccen'in şart olduğunu vesaire hepsini anlatacak. Bu onların şu ana kadar onların sözünü naklediyor şeksaadi Ne diyorlar? Kendisine Kur'an ulaşan kimse hakkında ister anlasın ister anlamasın. Yani Fehmil Hüccen meselesi delil sabit olmuştur. Şimdi Şehzadi münazara babında bu yazısını ee, naklediyor ya bize. Diyor ki, di, diğeri şöyle demiştir, yani cehalete özür gören, şimdi Sadi kendi sözleriyle bunları reddiye veriyor. Diyor ki, bütün bu şüphelere cevap, diyor ki, ''Senin kitap, sünnet ve icmanın delalet ettiğini söylediğin, Allah'tan başkasına dua etmenin ve ondan yardım istemenin şirk ve küfür olduğu, sahibinin de ebedyen cehennemde kalacağı hususunda hiçbir şüphe yoktur.'' Bakın görüldüğü üzere Şehzade burada meselenin hükmünü söylüyor. Diyor ki tamam meselenin hükmünde hiçbir şüphe yok. Asıl itibariyle Allah'tan başkasına dua etmenin ve ondan yardım istemenin şirk ve küfür olduğu ve sahibinin de ebediyen cehennemde kalacağı hususunda hiçbir şüphe yok. Hüküm olarak bunda hiçbir problem yok. Ancak bakın ne diyor. Ancak senin Yahudiler, Hristiyanlar var peygambere iman etmeyen ve onu tasdik etmeyen bütün kafir gruplar içerisindeki cahiller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 ve ona itaate sarılan, sonra da Allah'tan başkasına dua eden ve şirk koşan, ancak bu yaptığının şirk olduğunun farkında olmayan, aksine bunun dua edilen o zatı tazim etmek olduğunu ve dinen emredilen bir husus olduğunu zanneden cahillerle bir tutmana gelince, bu iki grubun aynı olduğu yönündeki bu iddan apaçık bir hatadır. Bakın Arapçasında ne diyor sonunda? Çok ilginç innehu hataun وَادِحُونَ Bu çok açık bir hatadır diyor. Yani asıl itibariyle senin Yahudi Hristiyanların cahilleri veya bilenleriyle her neyse İslam'a girip de Allah'tan başkasına başkısından yardım isteyen, bu şirki amel işleyen ama cahil olduğu için bunu işleyen, hükmünü bilmeyen ve bunu karşı tarafa bir tazim olduğunu zanneden, bir insanı aynı kefeye koyman, eşit tutman apaçık bir hatadır diyor Şehzade. Diyor ki nitekim bakın, kitap Sünnet ve sahabe ile tabi'nin icması da bu iki durumun birbirinden ayrı değerlendirileceğine delalet etmektedir. Özellikle bunun Arapçasını vurgu olması babından okumak istiyorum kardeşler. Diyor ki, Delle aleyhi el kitabu kitap ve sünnetu ve sünnet, ve icma'u sahabeti ve sahabenin icması, ve tabi'ine lehum bi ihsanin ala tefriqi beynel emreyni. Nitekim kitap, sünnet ve sahabe ile tabinin icması da bu iki durumun birbirinden ayrı değerlendirileceğine delalet etmektedir. O yüzden biz zaman zaman derslerimizde de bunu vurgulamıştık. Cehaletin özür olduğu meselesi icma edilen mesellerdendir. Her ne kadar bazı mesela muasir alimler bunun ihtilaflı olduğunu söylese de racı olan bu konunun icmai meselelerden olmasıdır. Ancak ve ancak... E, e, yani e, cehaletin özür olmadığı meselesi e, müteahhir görüştür. E, seleften bir nasibi yoktur bu görüşün. Evet devam ediyor diyor ki, cehaleti özür gören, şöyle ki Yahudiler, Hristiyanlar ve bütün kafir gruplar, içindeki cahillerin kafir olduğu dinde kesin ve tartışmasız olarak bilinen ve inkarı mümkün olmayan hususlardan biridir. Yani Yahudilerin Hristiyanların kafir olduğu dinde bilmesi zaruri meselelerdendir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak diyor, peygambere iman eden, söylediği her sözde onu tasdik eden ve onun dinine bağlı olan ancak itikatta, bakın itikatta umum olarak veya sözde ya da amelde cehalet, taklit ya da tevil nedeniyle hata eden bir kimseye gelince. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz şayet unutur ya da hata edersek bizi sorumlu tutma. Bu ayet zaten cahaletin özür olduğuna ap açık delillerden bir tanesidir. Bunu Allah umum olarak zikretmiştir ve taksis edici hiçbir delil yoktur. Bu ayet cahaletin özür olduğuna en açık delillerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin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 Tekfirine engel vardır. <gülüyor> yani bazılarının işte ilim yayılmıştır, Kur'an e, elimizdedir, cehalet diye bir şey kalmamıştır gibi söylemlerine reddiye vardır bu ifadede. <gülüyor> Devam ediyor diyor ki, e, evet, dolayısıyla da bizim o kişi hakkında küfrü ıtlak etmeden önce, bakın küfrü ıtlak etmeden o kişi hakkında durup düşünmemiz gerekir. Her ne kadar biz o sözün o sözün küfür olduğuna olduğunda şüphe etmiyor olsak bile söz konusu maniden dolayı yani engelden dolayı böyle davranmamız şarttır. Sahabe ve tabiin tabiin de bidatlar konusunda böyle yapmıştır. Sahabenin ameli bu yöndedir. Gördüğünüz gibi burada da icmaya atıf vardır. Şehzadiden, cehaletin özür olduğu sahabe tabiren arasında icma edilmiş bir meseledir. Şahsen benim kendi dinde bunda ebeden hiçbir şüphe yoktur bu meselenin icma olduğu. Aksi mümkün değildir. Dinin ruhuna tamamıyla terstir. Evet, devam ediyor diyor ki, çünkü onların zamanında baş gösteren... Şimdi kardeşler özellikle bu sözlere çok dikkat edelim, bu çok önemli... Çünkü Şehzade burada bazı fırkaları ve taifelere örnek verecekler. Bugün cehaleti özür görmeyenler o taifelerle fırkaların cehalette özür, görüldük, özür görüldüğünü görünce o günkü insanlarla, o günkü taifelerle, fırkalarla bugünkü insanları ayırmaya çalışıyorlar. Ee, şey yapabilmek için, bu meselenin üzerine örtebilmek için bu büyük bir hatadır. Şehzade özellikle buraya vurgu yapacak. Bakın dikkat edin diyor ki, çünkü onların zamanında yani sahabelerin zamanında, tabinlerin zamanında baş gösteren kim? Haricilerin, mutezilenin, kaderiyenin ve benzerlerinin bidatleri gibi bidatlar kitap ve sünnetten bazı nasların reddini, yalanlanmasını ve tahrif edilmesini içermekteydi ki bunlar küfürdür. Bakın bunların diyor haricilerin, murtezilerin, hani bugün işte kaderiyenin işte diyorlar ya ne kadar bunların cehaletin özüne dair biz delil getirsek bunlardan ne diyorlar bize? Diyorlar ki onlar hafi meselelerdir. Maalesef bu arkadaşlar, bu kardeşler tuttular bütün dinini hafi mesele olarak adettiler ve dinde sadece zahir meseleleri neredeyse e, ibadet meselelerine Hasrettiler ki, ibadet meselesinin içini bile açtığımızda, ibadet eşittir, isim sıfattır, ibadet eşittir, rububiyettir. Telazum olarak aralarında hiçbir kopukluk yoktur, bilakis birbirini gerektirmektedir. Bakın, diyor ki, mutezilenin, kaderiyenin ve haricilerin görüşleri, Kur'an sünnetteki bazı nasların yalanlanmasını gerektirir. Kur'an sünnetteki bazı nasların yalanlanmasından daha zahir ne olabilir ki? Ama buna rağmen bakın, bunlar tekfir, edilmemiştir. İşte buraya vurgu yapıyor. Bu çok önemli bir sözdür. O yüzden tekrarlıyorum diyor ki Şehzade. Çünkü onların zamanında yani sahabelerin zamanında baş gösteren dikkat edin. Haricilerin, Mortezilenin, Kaderiyenin ve benzerlerinin bidatleri gibi bidatler neymiş bu bidatlar? Kitap ve sünnetten bazı nasların reddini yani yalanlanmasını ve tahrif edilmesini içermektedir. Ki bunlar küfürdür diyor Şehzade. Ancak sahabe onları yaptıkları tevil nedeniyle bizatihi fert bazında tekfir etmekten geri durmuştur. Görüyor musunuz kardeşler? Dikkat edin bakın, sahabeyi tekfir edenlerin özrüne tevil var. Maalesef şu an öyle bir duruma gelinmiştir ki, sahabelerin tekfiri bile hafî meseleler arasında sokulmuştur. Sizin o Allah'tan gayesine ibadet edilmeyi yasaklayan nasları sahabeler getirmiştir. Bakın dikkat edin, sahabeler vesile olmuştur bunlara. Bu nasları getirenlerin, sizin o cehaleti özür görmüyor olarak zannettiğiniz bu delilleri bile bize kim getirdi? Getirenler kimdir? Sahabeler. Yani sizin tabir sayısı o beslenmiş olduğunuz deliller ki hiçbirisi delalet etmiyorsunuz söylediğinize. O beslenmiş olduğunuz delilleri bize getiren sahabelerdir. İşte bunların tekfirini bile bu insanlar kafi yapmış durumda şu an. Çünkü neden? Sahabeleri tekfir ettiler ve bu açık bir küfürdür hariciler. Ama buna rağmen e, İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi... Ehl-i sünnet sahabeler icma etmişti haricilerin kafir olmadığına dair. O yüzden Şeyhülislam İslam i̇bn diyor ki hiçbir sahabe haricileri öldürdükten sonra onlara kafir muamelesi uygulan, uygulamadı. İşte cenaze namazının kılınmaması, kefenlenmemesi, Müslüman mezarlığına gömülmemesi, mallarının gayrimet alınması gibi. Değil mi? E, müşriklere uygulanacak ahkamı uygulamadılar. Bu da sahabelerin inlinde icma olduğunu gösterir. Eğer biz bugün, bakın ben şunu söylüyorum açıktır. Hani diyoruz ya dindeki zahir meseleler, kafi meseleler. Size zahir bir meseleye örnek vereyim mi? Kim derse ki, kim derse ki sahabeyi tekfir meselesi hafif meselelerdendir, bizatihi kendisi hafif meselelerdendir derse bu küfürdür. Sahabenin tekfirinin hafif meselelerden olduğunu söylemek küfürdür. O yüzden cehaleti özür görmeyen arkadaşlar küfre düşmektedir. Ama bizim kaidemiz var. Biz... Küfre düşen insanları tekfirin engelleri ve şartları yerine gelmediği için tekfir etmiyoruz. Evet, sahabeleri tekfir etmek... Onların kafir olduğunu söylemek ap açık bir küfürdür. Allah azze ve celle Kur'an'da birçok yerde sahabeleri tescil etmiştir. Kur'an'ın bize gelmesine vesile olan sahabelerdir. Allah azze ve celle de olarak sahabeleri tek tek övdüğü sahabeler vardır. Cennetlik olduğunu söyleyen sahabeler vardır. Kitap sahabelerin fazlına delalet etmiştir. Sünnet sahabelerin fazlına delalet etmiştir. İcma sahabelerin fazlına delalet etmiştir. Akıl sahabelerin faziletine delalet etmiştir. Buna rağmen sahabeleri tekfir edenler muayyen olarak tekfir edilmemiştir ve tekfir muamelesiyle, kafir müşrik muamelesiyle muamele görmemiştir. Bu dinde bilinmesi zaruri meselelerdendir. Ancak biz bunu delil olarak getirdiğimizde karşı taraf bunu kafi meselelerden görebiliyor. O yüzden bunu kafi meselelere açık söylüyorum, bu meseleyi zatihi zatı itibariyle kafi görenler küfre girmişlerdir. Bu meseleyi Zatı itibariyle hafiyi görenler küfre girmiştir. O yüzden bugün birçok cehaleti özür görmeyenlerin birçoğu küfre girmektedir bu anlamda. Çünkü bu meseleleri hafiyden görmüştür ama biz onları ne yapmıyoruz? Tekfir etmiyoruz. İşte Şehzadi buna değiniyor. Ancak sahabe onları yaptıkları tevil nedeniyle bir zatıyı fart bazında tekfir etmekten geri durmuştur. Bakın tekfir etmeyen, et, edilmeyen kim? Allah Resulü'nün eshabını tekfir edenler. Hem de İbn Abbas gidiyor bakın İbn Ebi Şeyben'in Musannafı Musannaf, Musannaf Abdurrezzak'ta Musannafın Abdurrezzan'ın Musannafında haricilerle münazarası var İbn Abbas radıyallahu anhu'nun. Hariciler cevap veremediği halde. İbn Abbas onlara tüm hüccetleri sundu halde bakın ben koskoca İbn Abbas'ım. benim hakkında peygamber böyle dedi. Ben hüccetinizi kaldırıyorum dememiştir. Bugünkü birkaç tane genç işte heyecanlanan işte işte ben işte ayete okudum hüccet kalkmıştır diyen çok basit bir şekilde insanları tekfir eden insanlar gibi yani bu cahil kesim gibi İbn Abbas dememiştir koskoca İbn Abbas. İbn Abbas hücceti kaldırmayacak da kim kaldıracak? Ama onun gördüğü çeşitli maniler, engeller, sebepler, oyunkü durumlar her neyse İbn Abbas'ın ilminde onların küfrünü gerektirmemekteydi ve ben size işte sizle tartıştım sizi susturdum hüccet kalkmıştır dememiştir İbn Abbas. Yani böyle hissi ne yapmamıştır. İbn Abbas radıyallahu an davranlamıştır. Buna rağmen tekfir edilmemişlerdir. Münazara edilmiştir bunlarla, susturulmuştur da hatta münazaradan geri dönenler olmuştur, münazara sebebiyle görüşlerinden dönen hariciler olmuştur. Buna rağmen denilmemiştir. Bakın İbn Abbas gibi koskoca alim Ali radıyallahu an bunu yolladı, koskoca alim hücceti etti. dolayısıyla siz kafir olduğunu demiştir. Hem de bu kadar açık ve meselede. Vallahi nispeten, nispeten sahabelerin İmanı, sahabelerin Müslüman olması Allah'tan gayesine ibadet edilmeme meselesinden daha zahir olur. Yerine ve mekanına göre. O kadar açık bir meseledir. Sahabelerin Müslümanlığı, imanı, teskiyesi, Allah'tan başkasına ibadet edilmeme meselelerinden daha zahir olur. Çünkü neden? Bugün bazı ibadetlerin cüzleri insanlara katı kalabilir. Evet adam diyebilir mesela ben kabir başında kurban kesmenin ibadet olmadığını bilmiyordum diyebilir. Sahabeyi de diyebilir değil mi? Ama bu dünya geneline bunu attığın zaman önüne, dünya geneline şeyaları devre dışı bırakmıştı zaten o ayrı. Dünya geneline bugün dünyada Müslüman hiçbir taife yoktur. Sahabeleri toptan, buğzeden, onları reddeden yoktur. Bu da değil mi? Ama bugün dünya Müslümanlarının bir çoğunda nezri, ada, kabir kurban kesmeni İbaat olmadığını bilen insanlar vardır. İşte bu meselede bile sahabe tekfir edilmemiştir. Bakın bunu diyor. Ancak sahabe onları yaptıkları tevil nedeniyle bizat, bizatihi tekfir etmekten geri durmuştur. Şimdi bakın, şimdi bu hayati söyleme dikkat edin. Şehzade ne diyor? Ki benim derslerimde sık sık dile getirdiğim hususlardan birisidir. Buna çok dikkat edin. Diyor ki, haricilerin şefaat naslarını yalanlamaları. Hariciler biliyorsunuz şefaat naslarını yalanlardı. Muhtezile ile aynı görüşte. Büyük günah sahiplerinin Müslüman ve mümin olduklarına delalet eden nasları yalanlamaları, sahabe ile diğer Müslümanların kanlarını helal saymaları, yine Muhtezile'nin büyük günah sahipleri hakkındaki şefaati yalanlamaları, kaderi reddetmeleri, Allah'ın sıfatlarını tevil etmeleri ve benzeri gibi diğer görüşleriyle, Allah'tan başkasına dua etmenin ve ondan başkasından yardım istemenin caiz olduğunu söylemek arasında hiçbir fark yoktur diyor şıkza. Hayati bir söylem çok çok önemli kardeşler. Ne ile ne arasında fark yokmuş? Bakın Allah'tan gayesine ibadet etmek o kadar mücmel biliniyor ki bu kardeşler tarafından. Bugün Allah Azze ve Celle bir şey helal demişse, sen de onun helalini ikrar etmişsen, haram demişse, sen de onun haramını ikrar etmişsen bu Allah'a ibadet etmektir. Reddetmişsen bunu, başkalarına vermişsen, helal saymışsan ibadette küfürdür bu. Rububiyette de küfürdür, uluhiyette de küfürdür, isim sıfatta da küfürdür. Hiç kimse demesin bunlar uluhiyet meseleleri veya bunlar rububiyet meselesi. Böyle bir şey yok yani. Bu sadece taksimat bağımındandır. Aslı hepsi birbirini gerektirir. Hiçbirisi arasında fark yoktur. Şehzade'nin de dediği gibi. Bakın ne diyor şimdi? Dikkat edin. Hariciler kardeşler haramı helal yaptılar mı? Hem de en büyük haramı, en büyük haramı en vade haramı helal yaptılar. Sahabelerin kanlarının Haram olması gibi açık bir haram var mı? Vallahi billahi içkinin haram olmasından daha açıktır. Sahabelerin kanlarının haram olması. Çünkü içkinin haram olması hafif kalmıştır bazı sahabelere. Kanlarının haram olması hiçbir sahabeye hafif kalmamıştır. Kudam-ı İbni Mezun'u düşünün, münazara bile etmiştir. Kudam-ı Mezun sahabelerdendir, içkiyi helal saymıştır. Bakın, haricilerin diyor, Kaderi, mesela haricilerin şefaat naslarını yalanlamaları, büyük günah sahiplerinin e, e, cehenneme girmeleri, Müslüman ve mümin olduklarına delalet eden nasları yalanlamaları değil mi? Bunlar hepsi haricilerin görüşleri. Müslümanların kanlarını helal saymaları sahabe gibi. Yine Mu'tezile'nin büyük günah işleyenler hakkındaki sözleri. Bunların hepsiyle diyor Allah'tan gayrısından yardım isteme meselelerin hepsi eşittir diyor. Her zaman derslerde söylediğimiz gibi. Allah'ın uluvuyla... Allah'ın uluvuyla, mesele zati itibariyle Allah'ın uluvuyla Allah'tan gayetinde secde etme aynı şeydir. Allah'tan gayetinde secde etme, zahir hafi olma açısından mesele zati itibariyle aynı şeydir. Ama gün gelir, bir beldede Allah'tan başkasına yardım isteme meselesi daha açıktır. Başka bir beldede Allah'ın uluvu daha açıktır. Bu kişiye zamana göre değişir. Bu ayrıdır. Ama dediğimiz gibi bakın, bu hayati bir ifadedir. Şeksadi bütün bu bidatlerle mutezilenin, haricilerin bu bidatlarıyla, görüşleriyle Allah'tan başkasından yardım isteme meselesini eşit görüyor. Hiçbir fark yoktur. Yani onlarda küfür görüyorsan onda da görüyorsun. Görmüyorsan onlarda da görmeyeceksin. Onda özür diyorsan onda da diyeceksin. Onda değil diyorsan onda da değil diyeceksin. Böyledir. Tamam? Devam ediyor. Bakın. Şeyhul İslam İbn-i diyor Şehzade. Er-radu alel bekri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 İnkar edenin kafir olacağı delil onlara açıklanmadıkça tekfir edilmelerinin mümkün olmadığını söylemiştir. Bakın, Erre reddu alel-bekri değil mi? İbn-i Teymiye biz sizi özür görüyoruz dediğinizde, sizi tekfir etmiyoruz dediğinizde. Bunu avama söylememiştir değil mi sadece? Benim bu söylediğim sizin alimlerinize, kadılarınıza demiştir değil mi? Ya bu kadar açık bir mesele hala üzerine gitmenin bir anlamı var mı? Erre reddu alel-bekri, bu adamı el-bekri'yi tekfir etmiyor. Alimleri bu kadar açıktır yani. Ona hitaben defalarca söylüyor. İbn-i Tehmiye alimlerini bile tekfir etmiyor. Bunu bundan nakletmiş olur Şehzadeh. Hatta diyor ki وَكَلَامُهُ مَعْرُوفٌ meşhurun, Onun bu sözleri meşhurdur ve bilinmektedir. Bundan anlıyoruz ki inat değil de cehalet, ta taklit veya tevil nedeniyle bu tür şeylerin içine düşen kimse her ne kadar ondan sadır olan bu şeyler küfür olsa da zikri geçen maniden dolayı onun bizzati kafir olduğuna hükmedilmez. Şimdi Şehzade burada reddiyeyi verdi. Şimdi karşı tarafın yani cehaleti özür görmeyenin itirazını tekrar zikrediyor. Şehzade'nin bu sözlerine dair itirazlarını geliyor. Diyorlar ki bunlar Allah Teala'nın ey Rabbimiz şayet unutur ya da hata edersek bizi sorumlu tutma buyruğuna ve Allah'ın bu ümmeti hatasından dolayı Sorumlu tutmayacağı meselesine gelince bu sadece fer'i ve içtihadi meselelerde geçerlidir. Aynı bugün tekfir edenlerin söylediği sözler. Ya bunlar diyor hafî meselelerden hafî meseleler için geçerlidir, fer'i meseleler için geçerlidir, usul asli meseleler için, zahir meseleler için geçerli değildir diyorlar. Devam ediyorlar diyorlar ki usulü dine usulü dine dahası mutlak olarak dinin aslı olan tevhide gelince bu konudaki hata da kasıt da aynıdır diyorlar. Görmeyenler. Aralarında bir fark yoktur. Nitekim kafirleri taklit edenlerin tekfirinde bundan söz etmiştik. Sizin bu şahıs peygamberi tasdik ediyor ve ona itaate bağlıdır sözüne gelince bu kabul edilemez diyorlar. Zira Allah'ı tevhid etmenin dua ve yardım dileme ile diğer ibadet türleri konusunda onu birlemenin farziyeti konusunda onu yalanlayan bir kimse onu nasıl tasdik edebilir, ediyor olabilir ki? İtaatlerin aslında, dinin esasında ve tevhid konusunda peygambere isyan eden, dolayısıyla da Rabbini unutup ondan başkasına dua eden ve ondan yardım isteyen alemlerin Rabbinden, yüz çevir, alemlerin Rabbinden yüz çevirip kalbiyle mahluklara yönelen bir kimse nasıl ona itaate bağlı olabilir ki? Nerede bağlılık, nerede tasdik? Kuru, bu kuru bir iddiadır. Hakkında delil ve kanıt ortaya konmadıkça makbul değildir. Sizin haricilerle mutezilinin bidatlerini ve sözünü ettiğiniz diğer şeyleri bu konuya benzetmenize gelince bu iki durum arasında çok büyük fark vardır. Bir tarafta Resullerin dininin temeli ve davetlerinin esası olan tevhiddir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun uğrunda cihat etmiş ve Kur'an neredeyse başından sonuna kadar onu beyan etmiş, temellendirmiş ve ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Diğer tarafta ise sahiplerinin tevhide Allah ve resul iman etmekle birlikte haktan saptıkları, itikatlarında ve amellerinde hata ettikleri bidatlar vardır. Bu iki mesele arasında açık bir fark vardır. Bunları aynı kefeye koyan kimse hatalıdır, doğruyu bulamamıştır. Bu şüphelerini getirdi. Şehzade diyor ki, ikincisi de yani cehaleti özür gören de Şöyle cevap veriyor diyor bunlara ve veriyor Şehzade. Diyor ki ayette ve diğer şer'i naslarda sözü edilen hatanın usulde değil şimdi Allah hataları başlık diyor değil mi ayette Ondan onu vurguluyor. Diyor ki bunlar ne dedi? Kardeşim bunlar dedi furu meselelerle alakalı. Siz niye usul meseleleri getiriyorsunuz dediler. Yani kaderi, kader meseleleri furu oldu. Değil mi? İman meseleleri, amel iman meseleleri furu oldu. Değil mi? bakıyor işte ha şefaat meseleleri furu oldu. Haricilerin o bidatlere furu oldu vesaire vesaire. Yani diyorlar ki bunlar furu meselelerle alakalı. Siz niye bize bu ayetleri getiriyorsunuz ki? Yani Allah Teala'deni başladığı falan filan. Şimdi Şeyh Sade buna cevap veriyor. Diyor ki ayette ve diğer şer'i naslarda sözü edilen hatanın usulde değil sadece sadece usulde değil, furu'da da söz konusu olan hata hakkında olduğu yönündeki söz yani usulde değil sadece furu'da söz konusu olan hata hakkında olduğu yönündeki söz, delilsiz bir iddiadır. Yani bunun sadece furuda olduğunu söyleyen iddiadan, sadece kuru bir iddiadan ibarettir. Tamam, Kuru bir iddiadan ibarettir. Allah azze ve celle bunu umum zikrediyor. Zira Allah ve Resulü bu ümmetin affı konusunda usul ve furu meseleleri arasında bir ayrım yapmamıştır. Bizim selefin bidat ehlini tekfir etmedikleri yönündeki sözümüze gelince, bu bidat ehlinin tevil ettikleri meseleler sadece usulü din meseleleridir. Özellikle de mutezile ve benzerleri gibi Allah'ın sıfatlarını tatil edenler böyle yapmışlardır. Bakın bütün bunların bidatlerini usul meselelerden görür sadece. Buna rağmen Allah tekfir etmemiştir. Bunlar tekfir edilmez bu ayetin kapsamına girer diyor. Bakın bu çok önemli. Dikkat diyor ki tevhidin temeli de Allah Taala'nın kemal sıfatlarını kabul ve yalnızca ona ibadet etme üzerine kuruldur. Şimdi bunların bir klasik söylemi var. Tamir edinin ruhuna ters olan. Sonradan kalıplaştırılmış ifadeler. Diyorlar ki peygamberlerin tek bir daveti var. Asıl itibariyle. Odaklandıkları. O da Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi İbadeti sadece Allah'a askılması. Bu meseleye baktım evet bu bu mesele atısı itibariyle doğru. Ama bunlar bunun etrafını öyle bir süslüyorlar ki e, şu anlamda e, e, koyuyorlar ortaya. Sanki iba ibadet kuru sade bir şeyden ibaretmiş gibi onun zatına yönelik olarak söylenlerde bulunuyorlar. İyi de mesele bu değil ki ibadet sadece ibadet olarak yok. İbadet ibadet edilenle birlikte var. Yani sen bir zata ibadet edeceksin. Sadece namaz tek başına namaz olarak yok. Namaz, namaz edilen varlıkla birlikte değer kazanır. Yani bir insan niyet bir namaz kılsa ve bu namazı içerisinden hiç kimseye geçirilmeden kılsa bu adam boş bir şey yapmıştır. Yani namaz namaz olarak değer kazanabilmesi için, ibadet olarak değer kazanabilmesi için o ibadetin yapılan varlıkla birlikte var olması gerekir ki o da Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle neyle bilinir? Sadece isimleriyle ve sıfatlarıyla bilinir. Dolayısıyla sen Allah sadece Allah'a ibadet edecek diyeceksin ve o Allah'ı bize anlatan isim, sıfatları kafi meselelerden göreceksin. Bu daha önce gelir, önce biz Allah'a inanırız değil mi? Fıtrat olarak bu bize yerleştirilmiş. Ondan sonra ona ibadeti bu fıtrat zorunlu olarak da ikinci, e, tabir sayılsa bu fıtrat da peşinden şöyle bir fıtratı gerektirir. Eğer böyle bir varlık varsa ona ibadet etmek zorundayız. Dolayısıyla isim sıfat başlı başına zihinde önce geliyor. Her ne kadar onu telazum etse de ibadet. Ama isim sıfat nedir? Allah Azze ve Celle'nin kendisini, varlığını, zatını anlatan şeylerdir. Sen bunu gel geliyorsun hafif görüyorsun. Yani Allah'ın zatını tabir sayısa kafi görmüş oldun bu bapla. O zaman ibadet neye gidecek? Kime gidecek? Kime yapılacak? Biz önce o zatı bilmemiz gerekir ki ona ibadet edelim. Değil mi? Çünkü eğer biz bugün tevhid, rububiyet ve isim sıfat diye veya rububiyet ve ibadet tevhidi olarak ayıracaksak, ibadet tevhidi rububiyet tevhidine imanı gere imandan sonra onun peşinde, peşinden gelen şeydir ibadet tevhidi. Yani ne diyoruz? Biz rububiyet uluhiyeti gerektirir. Zorunlu kılar. Yani rububiyette sen Allah Azze ve Celle'yi biliyorsan o zaman o de onu bilmemek zorundasın diye biz hep her dersimizde anlatmıyor muyuz? E rububiyet nedir? İsim sıfatın kendisidir zaten rububiyet. Allah'ın Rabbi, Rabb isimidir Allah'ın. Allah görür, duyar, biler hepsi rububiyet sıfatıdır. Duyma, görme, bilme bunlar Allah'ın isimleridir, sıfatlarıdır. Bu meseleyi geleceksin, kafayı göreceksin, ondan sonra diyeceksin ki ibadet et. E kuru kuruya ibadet yok ki. Bir varlık var ona ibadet edeceğiz. O varlık da ismin sıfatlarıyla bilinir. O yüzden bakın ne diyor? Şehzadi buna vurgu yapıyor. Çok önemlidir. Tevhidin temeli de tevhidin temeli neymiş? Bunlara sorsan tevhidin temelini sadece neye hastalık Allah'tan başkasına ibadet edilmez. İyi de Allah kim? Anca isim sıfatlarıyla bilinir. Tevhidin temeli de bakın Allah tağra'nın kemal sıfatlarını kabul ve yalnızca ona ibadet etme üzerine kuruldur. Çok acayip bir cümle. Dolayısıyla da ilk kısımda aleyhinde delil sabit olmayan belirli bir kimse bazı sıfatlara dikkat edin bazı sıfatlara cehalet tevil ya da taklit nedeniyle inkar ettiğinde nasıl ki onu tekfir etmiyorsak aynı şekilde cehalet tevil ya da taklit nedeniyle bazı ibadetleri bir takım yaratılmışlara yapan kimseyi de tekfir etmeye çok acayiptir. Nasıl ki diyor biz isim sıfatı tekfir etmiyorsak. Allah'tan başına ibadet edenleri de ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Diyor ki birinci kısımdaki tekfire mani olan yani isim sıfatta tekfire mani olan oradaki cehalette tekfire mani olan engelle ikinci kısımdaki engel aynıdır. İkinci kısım ne? Allah'tan başına ibadet etme. İkisindeki engel aynıdır. Görüyor musunuz? Ayrıca her iki kısımda peygamber tarafından ortaya konmuş ve ümmetine tebliğ edilmiştir. Her ikisi de tebliğ edilmiştir. Yani... İkisi de zahir meselelerdendir. Ancak onun ümmeti içindeki sapkınlar bu iki kısmı da bu iki kısımda evet ya da e, birinde haktan sapmışlar ve peygamberin reddettiği, yasakladığı ve ümmetini sakındırdığı dinde bilinmesi zorunlu ve tartışmasız olarak bilinen... Bu yola girmişlerdir. Dolayısıyla da bu iki kısımda onun gerektirdiği hususları bilen, ona inatla karşı çıkan ve hak kendisine aşikar olduktan sonra muhalefet eden kimse gerçek bir kafirdir. Bu hususlara zahirde ve batında iman eden ancak bu konuda haktan sapan ve hakkı bilmeyen kimseye gelince böyle bir durumda bu mani mevcutken onun aleyhinde karşı ee, onun aleyhinde karşı çıkanın kafir olacağı delil ortaya konmadıkça onun küfrüne kesin olarak hükmedemeyiz. Bundan dolayıdır ki biz ve siz Es-Sarsari ve benzeri gibi kendisinden bu tür şeyler sadır olan ve sözlerinde Resul'den yardım isteme, istigasede bulunma, ona dua etme ve ihtiyaçların giderilmesini ondan talep etme ifadeleri yer alan kimselere zikri geçen illetten, sebepten dolayı mutlak olarak kafir demekten imtina ederiz Kaçınırız. Ve e, o ve onun gibiler Şeyhül İslam'ın daha önce geçen sözünün kapsamına dahildiler. Yani cehaleti özürdür. Senin dirilişi, bunların bir sözü vardı ya onu naklediyor. Diyor ki senin dirilişi inkar eden kimseyi bu inkarı dolayısıyla tekfir etmekte tavakkuf, tereddüt etmiyorsunuz. Nitekim Allah ve Resulü de böylelerini Inatçı, böylelerini inatçı olan ve olmayan diye ayırmaksızın tekfir etmiştir sözlerine gelince buna şöyle cevap veririz. Bunların bu sözlerine şöyle cevap veririz diyor. Bunların hepsi de aynı konuya dahildir. Ancak ilahi sıfatlar ve tevhid meselelerinde tevil yapılmış ve bu peygamberi her konuda tasdik edenler arasında yaygınlık kazanmıştır. Dirilişin inkarı ise böyle değildir. Yani bugün yeryüzünde ben Müslümanım deyip de İslam'ı kabul ediyorum deyip de dirilişi inkar eden Hiçbir insan yoktur. Yani Kur'an evet gerçekten İslam böyle diyor. Ben bunu biliyorum. Bununla birlikte bunu inkar ediyorum ve ben Müslüman olan Müslümanın diyen hiç kimse yoktur. Ancak nasıl bir Müslüman bulunabilir? Şimdi ona da dikkat çekecek. Ben Müslümanım diyordur ama dirilişin dirilişin var olduğunun İslam'dan olduğunu bilmiyordur. Ondan dolayı inkar ediyordur. İkisini ayrı dedim. Bak bu çok önemli. İki tür insan var. Bir tür insan dirilişin İslam'dan olduğunu biliyor. Evet Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Ben dirilişi inkar ediyorum, Kur'an'ın da öyle dediğini bildiğim halde ama ben Müslümanım. Böyle bir insan yok yeryüzünde, olamaz. Bir şeyin aynı anda siyah ve beyaz. Bakın kardeşler, elcem u beynen nakiden diye bir olay var. Şu kalem aynı anda siyah ve beyaz asla olamaz. Bir kısmı böyle, şu yazıda gördüğünüz gibi siyah, bir kısmı beyaz olabilir. Ama aynı anda siyah ve beyaz olması mümkün değildir. Elcem u beynen nakiden. Yani bir insan şöyle diyemez, ben kuru fasulye yediğim halde yemedim diyemez. Aynı şekilde ben Kur'an'ın diriliş, insanın dirilişini ispat ettiğini biliyorum, reddediyorum ama buna rağmen Kur'an'a iman ediyorum diyemez. Tamam Böyle bir insan yeryüzünde yok. Sadece akıl bunu farazı olarak düşünebilir. Herkes kendisine düşünsün, gözlerini kapatsın dersi dinleyenler. Önüne bembeyaz bir mermer getirsin. Aynı anda onun siyah olup olmadığını tasavvur etmeye çalışsın. Aynı anda. Arada şu anda bizim bildiğimiz en ufak birim nedir mesela saniye olarak? Salise diyoruz değil mi? Saniyenin yüzde biri yapıyor salise. Bir salise bile olsa birisi siyah veya birisi beyaz olacaktır akılda. Arada bir kesik çizgi geçecektir. Aynı anda düşünemezsin. Zihin tasavvur bile edemez, parazo olarak kabul eder. Zihin onu zihinde bile canlandıramazsın. Bu da aynı böyledir. Adam diyecek ki ben Kur'an'a iman ediyorum... Kur'an dirilişi söylüyor ama dirilişi inkar ediyorum. Bununla birlikte Kur'an'a iman ediyorum. Hayır, Kur'an içindeki diriliş ayetiyle birlikte vardır. Dolayısıyla böyle bir Müslüman yok. Şöyle, biri, şöyle birisi olabilir ama. İslam'ın dirilişi ispat ettiğini bilmiyordur. Buna rağmen ben Müslümanım diyordur. Şimdi ona, ona, ona onu vurgulayacak. Bakın, diyor ki dirilişi inkar ise böyle değildir. Çünkü bu durum neredeyse hiç mevcut değildir bununla birlikte böyle bir şeyin uzak bir memlekette yetişmiş ya da yeni Müslüman olmuş birinden sadır olduğu farz edilecek olursa bu durumda o kimseye bu konudaki hükümler açıklanır ondan sonra inkarda ısrar ederse kafir olduğunu hükmedilir. görüyor musunuz? yine açıklanır diyor ama bu kim? İslam'ın getirdiğini bilmiyor anladın mı? ama İslam bunu getirdiğini biliyor evet Kur'an bunu söylediğine inanıyorum ben Müslümanım ama bu ayeti reddediyorum Kur'an'a da inanıyorum bu ne demiş oldu? Ben bu ayete Kur'an'a inanıyorum ve Kur'an'ı reddediyorum demiş oldu. Bu da mümkün değil. Bir arada toplanması.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 üsül ve furuda ayrım yapmaksın. Çünkü küfür peygamberin getirdiği şeylerin tamamını ya da bir kısmını bile bile inkar etmekte olur. İster bu Allah'tan gayısına ibadet etmek, kabirde işte kurban kesmeyi inkar etmek olsun, ister Allah'ın uluvunu inkar etmek olsun. Aynıdır. Hatta ben söylüyorum, bana göre şu an dünya Müslümanlığında, dünya Müslümanlığında Allah'ın uluvu meselesi kabirde kurban kesme meselesinden daha zahirdir. Böylece ee, peygamberi inkar eden kafirleri taklit edenlerle çünkü neden? orayı okumadan önce neden? şimdi Allah'tan başkasına kurban kesilmez ne delalet ediyor? Kur'an delalet ediyor sünnet delalet ediyor, akıl etmiyor Kur'an sünnet gelmesi akılabilir misin? fıtrat delalet etmiyor evet Kur'an sünnette görüyoruz fıtrat kabul ediyor, akıl da kabul ediyor, delalet ediyor ama Kur'an sünnet gelmeden önce değil mi? ama Allah'ın uluhu, bak kitap sünnet, icma He? Hatta ümmetin icması diğer fırkalarla en azından bunda ümmetin icması bile yok. Doğru mu? Kabirde kurban kesme yok. yok. mu sofiler? Yok mu başkaları bunu inkar edenler? Değil mi? Kitap, sünnet, he? icma, fıtrat, akıl, his hepsi Allah'ın uluvuna delalet ediyor. Evet. Ama kabirin başında kurban kesme sadece Kur'an sünnet delalet ediyor. Başka da yok. Ama ibadetin zatı, evet. Akıl, his, Kur'an, sünnet, icma hepsi delalet ediyor. Allah sadece Allah'a ibadet edilir. Ama ibadetin cüzleri, Nedir ibadet? Onu sadece Kur'an sünnette buluruz. Evet. O yüzden diyor ki çünkü küfür peygamberin getirdiği şeylerin tamamını ya da bir kısmını bile bile inkar etmektir. Son paragrafı okuyorum. Diyor ki böylece peygamberi inkar eden kafirleri taklit edenlerle peygamberin getirdiklerinin bir kısmını bilerek ve inatla değil de cehalet ve balalet nedeniyle tekfir nedeniyle inkar eden müminler bakın müminler ismini de veriyor burada dikkat edin Müminler arasındaki farkı anlamış olduğun, Ben hepsi mümindir. Cehalete özür olan hepsi mümindir. Adam Allah'tan başkasına ibadet etse, ondan başkasına yardım etse, ondan başkasından rızık da istese, ondan başkası cehaletinden dolayı ölüyü ölü, diriltir de dese, bu adamın cehaleti özürdür. Bilmiyorsa hüküm ona beyan edilir. Bu adam Müslümandır, bu adam imanın aslının bulunması anlamında da mümindir. O yüzden bakın çok önemli diyor ki böylece peygamberi inkar eden kafirleri taklit edenlerle peygamberin getirdiklerinin bir kısmını bilerek veya inatla değildi de, cehalet ve dalalet nedeniyle inkar eden müminler arasındaki farkı anlamış oldun diyor Şehzade. İnşallah bu metni orijinalini en kısa zamanda sitede alt taraflara ana sayfada alt taraflara metninin orijinalini Arapça ile birlikte koyacağız. Evet burada bırakıyoruz inşallah. Allahü alem asallahu ve